81. Bölüm Kuba Mescidinde sabah namazını kılanlar bir ses duydular. Resulullah Efendimizin Kabe'ye yönelerek namaz kıldığını, herkesin Kabe'ye dönmesi lazım geldiğini söylüyordu. Namaz bozulmadan saf halinde dönüldü ve o şekilde tamamlandı. İhtimal ki bu haberi getiren, bir gün önce Medine'ye gidip, o gece geç vakit Kuba'ya dönen ve sabah namazında mescide gelen bir kişiydi. Çoktandır Resulullah Efendimiz'in Kabe cihetine yönelme niyazıyla Mevla-i Celale başvurduğunu biliyorlar, bu arzunun er geç tahakkuk edeceği kanaatini taşıyorlardı. Namazda bir insanın verdiği haberle kıbleyi değiştirip Kabe'ye dönmelerinin sebebi buydu. Kıblenin değiştirilmesi, Yahudilere ağır bir darbe oldu. Çünkü bu dönüş, Resulullah Efendimizin gerçekten peygamber olduğunu onlara bir kez daha ispat etmiş oluyordu. Son peygamber hakkında, Tevrat'ta verilen bilgi içinde, onun kıblesini değiştireceği ve Mekke'deki Kabe'ye yöneleceği de vardı. Kendi aralarında yapılan toplantıda bu konuyu dile getirdiler ne gibi bir yol tutmaları lazım geldiğini tartıştılar. İleri gelen din adamları inkarı mümkün olmayacak bir hakikatin karşısında olduklarını biliyorlardı. Yapılacak en doğru hareket büyük dedeleri tarafından Hz. Musa'ya verilen söze uyarak Resulullah'a iman etmekti. Ne var ki içlerini kasıp kavuran haset ateşi ve bir başka milletten olan peygambere boyun eğmeye bir türlü razı olamayışları buna engel oluyor, İman etmek bir tarafa iman edenleri imanlarından geri döndürebilmek için çareler arıyorlardı. Ağızları bıçak bile açmıyordu. Birer karış olan suratlar kalplerde bulunan sıkıntının uzun boyutlar kazandığını tahammül edilemez hale geldiğini haber veriyordu. Nihayet sessizliği İbn-i Suriye bozdu. Ne yapacağız dostlar? Bu iş susmakla halledilmez, dedi. Can sıkıntısından patlayacak halde olduğunu anlatan bir ses ona cevap verdi. Susmadığımız zaman bu işi halledebileceğimize inanıyor musun? Bu sözün manası, ...ben inanmıyorum demekti. Ne demek istiyorsun Ey Hüyey? Şunu demek istiyorum... ...biz sussak da susmasak da... ...yürüyüş emir verilen bu kervan yürüyecektir. Susmamış olsak ne yapabiliriz? Yahut şimdiye kadar susmadık da... ...neyin önünü alabildik? Bana öyle geliyor ki... ...bu dava sonuna kadar başarıyla yürüyecek... ...ve biz yürüyeceğini yıllardan beri... ...bilip duyduğumuz... Bu davanın kurbanları olmaktan öteye geçmeyeceğiz. Peki dedi Ka'b-i böyle elikolu bağlı oturalım mı? Yahut Evs ve Hazret mahalleler arasında dolaşıp, peygamberinizin Yesrib'e göçtükten sonra, kıblesini peygamber İbrahim'in kıblesine döndüreceğini biz biliyorduk. İşte hak peygamber olduğunun bir alameti budur mu diyelim. Bunu demek istemiyorum. Ama bir hakikat var ortada ve biz bu hakikati bile bile inkar etmekte. Kendimizi ateşe atmaktayız. Önceden biliyorduk onun bu davayı kazanacağını ve onun karşısına çıkanların perişan olacağını. Şimdi aynı şeyleri biliyor, mağlup olacağımızı bile bile ona karşı duruyoruz. Bu bizim için acı bir son olacaktır. ''Boş sözlerle geçirecek vaktimiz yok.'' dedi İbn-i Suriye. ''Bir şeyler yapmak lazım.'' Daha sonra Yahudi zekası inceden inceye çalışmaya başladı. Alınan kararların mutlaka tatbik edilmesi temennisiyle toplantı sona erdi. Birkaç saat sonra kıble değişmeden ölen kardeşlerimizin hali ne olacak düşüncesine kapılan müminler vardı. Bunlar yanlarına gelen ve samimi duygularını dile getiren bir Yahudinin gebezeliyle ilgiliydi. Diğer taraftan bir başka Yahudi müminlere çıkışıyor. Artık iyiden iyiye şaşırdınız. Nereye döneceğinizi bilemez oldunuz. Bakalım yarınki kıbleniz neresi olacak diyordu. Peki neyini beğenmediniz dünkü kıblenin? Onun Kabe'den farkını, ''Madem Kabe tarafına dönecektiniz, şimdiye kadar neden durdunuz?'' Bu ve benzeri sualler rastlanılan müminlere soruldu ve cevap istendi. Ka'b eşrefinde de içinde bulunduğu bir Yahudi grubu, Resulullah Efendimiz'i ziyaret ettiler. ''Essamu aleyki ya Muhammed'' dediler. Hz. Ayşe birden parladı. ''Lanetler de musibetler de sizin tepenize yağsın.'' ''Sizin başınız belalardan uzak kalmasın, Yahudi oğlu Yahudiler.'' diye verdi. ''Yavaş ol ey Ayşe. Allah Teala her işte yumuşak başlı davranmayı sever.'' ''Ama ya Resulallah, ne dediklerini fark etmiyor musun? Onlar sana ''Esselamu Aleyk'e'' demiyorlar ki, ''Esselamu Aleyk'e'' diyorlar.'' ''Biliyorum, ben de onun için onlara ''Ve aleyküm, size de aynısı olsun.'' diyorum ya, Onların bana yaptıkları bir dualar geçmez ama benim yaptığım dua onların başına gelir. Böylece Resulullah Efendimizin onlara neden ve aleyküm selam demeyip sadece size de aynısı manasına olmak üzere ve aleyküm dediği anlaşılmış oluyordu. Zavallı Yahudiler her gelişlerinde Es-saamu ya Muhammed demiş her defasında bir haz duymuş ve bıyık altından gülmüşlerdi. Demek ki o yaptıkları bunca edepsizlikleri fark etmezmiş gibi görünmüş ama kendilerinin seviyesine inmek istememiş hatta utandırma yolunu bile tercih etmemişlerdi. Her neyse olan olmuştu bir kere. Geliş maksatlarını anlattılar. Şayet eski kıblene dönersen bizim de senin dinini kabul etmemiz mümkün olabilir dediler. Resulullah Efendimiz, Yahudilerin iman etmelerini pek arzu ediyorlar. Bu istek de Yahudiler tarafından biliniyordu. Bu yoldan yürümek ve pek iyi istiyorlardı. Neticede, onu istediğimiz yöne çevirme imkanına sahibiz diyecekler ve daha sonra da, insanların keyfine göre şekil alan bir dinle bizim ilgimiz ne ki? diyerek yüz çevireceklerdi. Resulullah Efendimiz'in onlara verdiği cevap kısa, ve üzücüydü Ben sadece Allah'ın emrini tebliğ eden bir peygamberim Bu sözün manası önceden Beyt-i Makdis'e doğru Rabbimin emriyle dönüyordum şimdi de Mescid-i Haram cihetine yine Rabbimin emriyle dönmüş bulunuyorum O ne tarafa emrederse o tarafa dönerim sizin arzunuzda değil demekti Propaganda tesirini göstermiş ve birkaç kişi Resulullah Efendimiz'e gelerek şu suali sormuşlardı. Kıblenin değişmesinden önce vefat eden kardeşlerimizin durumu ne olacak? Bu suali, kandırabilecekleri bazı saf müminlerin zihinlerine yerleştirmeye çıkan Yahudiler, Hz. Ömer gibi birini rastlasalar, ağızlarının payını hemen alırlardı. Onlara en azından, biz şimdiye kadar... Beyt-i Makdis'e kendi keyfimizde mi yönelmiştik deme imkanı vardı. Ancak Yahudiler kimin yanında ne gibi propaganda yapılacağını bilen kişilerdi. Bununla beraber Cebrail'in getirdiği ayetlerle konuyu açıklığa kavuşturdu. İnsanlardan bir takım beyinsizler onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki: Doğu'da batıda Allah'a aittir. O dilediğini doğru yola hidayet eder. Bundan sonra kıblenin çevrilmesindeki hikmet anlatılıyordu. Biz, üzerinde bulunduğun kıbleyi sırf Resul'e tabi olanı topu üzerinde geri dönenden ayırıp belli etmemiz için değiştirip tespit etti. Kıble değişimine uymak Allah'ın hidayet ettiği kimselerden başkasına elbet ağır gelecektir. Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Hiç şüphe yok. Allah Teala insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Bu arada Yahudilerin ahlaksızca davranışları mevzu bahis edildi. Kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden gelen bir hakikat olduğunu bilirler. Allah, onların yaptıklarından gafil değildir, buyuruldu. Böylece, daha önceden Tevrat'tan edindikleri bilgiyle, haberdar oldukları bir hakikati daha, bilmez gibi davranmaya çıktıkları, fakat bunun cezasından kurtulamayacakları anlatılmış oldu. Nihayet, Yahudilerin bu yolda ne derece ısrarlı ve kararlı oldukları şu ayette anlatıldı. Yemin olsun ki ehli kitaba bütün ayetleri ve delilleri getirmiş de olsan, yine de senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlardan bir kısmı da diğer bir kısmının kıblesine uymazlar. Hal böyle olunca sana gelen bunca ilimden sonra, eğer onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, o takdirde mutlaka zalimlerden olursun. Daha sonra Yüce Mevla, müminlere hitaben şöyle buyurdu. Kendilerine kitap verdiğimiz Yahudiler ve Hristiyanlar, Allah'ın Resulünü, kendi çocuklarını bildikleri gibi kesin bir bilgiyle bilirler. Buna rağmen onlardan bir grup hakikati bile bile gizli tutuyorlar. Bu ayetlerin inmesinden sonraydı. Hazret Ömer, Abdullah bin Selam'ı buldu. Allah Teala'nın bu ayetini hatırlatarak fikrini sordu. Abdullah bu soruyu şöyle cevaplandırdı. ''Ya Ömer, ben oğlumun gerçekten bana ait olduğunda şüphe edebilirim. Haberin olmadan annesinin tatsız bir iş vermiş olması mümkündür. Ama Resulullah hakkında hiç şüphe edemem. Çünkü... Kitaplarımızda verilen bilgiler tamamı tamamına onda mevcuttur. Bugün Resulullah aleyhisselamı inkar edenler, cahilliklerinden yahut Efendimizin gerçekten peygamber olduğuna karar veremediklerinden değil, sadece Yahudi olmayan bir insanın peygamber seçilmesini hazmedemediklerinden dolayı inkar etmektedirler. Yoksa biz onun buraya hicretinden sonra kıblenin İbrahim aleyhisselamın kıblesine çevrileceğini adımız gibi biliyorduk. Şiddetli bir yağmurun meydana getirdiği sesler, sokaklarda biriken çerçöpü çöpü nasıl siler süpürürse gelen ayetlerde Yahudilerin propagandalarından meydana gelen huzursuzlukları öylece temizleyiverdi. Başta Resulullah Efendimiz olmak üzere müminlerin her biri bu durumdan memnundu. Nebi Ekrem Efendimizin kıble çevrilmeden önce gökyüzünde dolaşan gözleri bu defa hamd ve şükür duygularıyla dolu olarak bakıyor. Her namaz vaktinde büyük dedesinin kendi elleriyle yaptığı yapılmasını bizzat Rabbinin emrettiği mukaddes beyte yönelirken ayrı bir huzur duyuyorlardı. Bir gün kuyumculuk yapan bir Yahudi ile ona ziynet yaptırmak üzere başvuran bir cariye arasında anlaşmazlık çıktı. Ortada hadiseye şahit olacak tek insan yoktu. Fırsat bu fırsattır diyen Yahudi eline geçirdiği ağır taşı cariyenin başına indiriverdi. Yanından ayrılırken onun son nefesini verdiğine yüzde yüz emin bulunuyordu. Bir müddet sonra oradan geçen bir Müslüman, duydukları bir iniltiye kulak kabarttılar. Sağa sola baktılar. Ölmek üzere olan bir cariyeyi bulmaları uzun sürmedi. Kadıncağız bir sediye konuldu ve Resulullah Efendimiz'in huzuruna getirildi. Nebi Ekrem Efendimiz ona, ''Seni filan mı bu hale getirdi?'' dedi. Konuşabilecek vaziyette değildi. Ancak Efendimiz'in yanında bulunanlar da onun gözleriyle yaptığı işaretten hayır demek istediğini anlattılar. Filan kişi midir seni öldürmek isteyen? Hayır. Filan Yahudi midir? Evet. Cariyenin bütün cevapları göz işaretiyle olmuştu. Bu cinayeti kimin yaptığı, Resulullah Efendimizin kalbine ilham yoluyla ulaşmış bulunuyordu. Ancak Efendimiz bu konuda sadece ilhamla hareket etmektense konuyu insanların gözleri önünde şahitleriyle tespit etmeyi doğru bulmuşlardı. Başvurulabilecek tek yol cariyenin beni filan öldürdü diye ikrar etmesiydi. Halbuki caride konuşabilecek hal kalmamıştı son nefeslerini vermek üzereydi. Efendimiz cariyeyi iki defasında da seni filan mı öldürdü diye başkalarının isimleri kasten sormuş, onun hayır cevabıyla mukabele etmesini sağlamışlardı. Bu yanındaki insanlara cariyenin ne söylediğini bilecek derecede aklı başında olduğunu göstermek içindi. Üçüncüde ise tesadüfen değil ilham yoluyla bildirilen ismi sormuş ve evet cevabını almıştı. Yanındaki insanlara bu cariyeyi öldürenin filan Yahudi olduğu bana ilham yoluyla bildirildi dese bunu şüpheyle karşılayacak bakalım gerçekten öyle mi diyecek kimse yoktu. Ancak Efendimiz insanlar bu gibi olaylar karşısında en makul en doğru davranışı da göstermiş oluyorlardı. Ayrıca Müslüman olmayanların bu konuda yapacakları propagandalarda bir ölçü dahilinde önlenmiş olacaktı. cariyeyi öte dünyaya selametlediğine ve hiç kimsenin bu cinayeti görmediğine emin bulunan Yahudi bir müddet sonra işinin başına dönmüştü. Bu konu artık bir daha açılmamak üzere kapatılacaktı. Kendisi deli değildi. Gidip etrafa ben filan cariyeyi öldürdüm demezdi. Bir tek ihtimal vardı. Taşın dile gelip filan Yahudi beni bu cariyenin başına indirdi ve onu öldürdü demesi. Bu da olamayacağına göre Mesele tamam da artık. Ama içi bir türlü rahat değildi. Taşın ezdiği, perişan hale getirdiği yüz gözlerinin önüne geliyor. Bazen gözlerinden içeri sokulacakmış gibi oluyor. O zaman bir çare Yahudi başını geriye çekiyor. Cariyenin görüntüsünden uzak olmaya çalışıyordu. Ara sıra bir silkiniyor, gözlerini oğuşturuyor. Ortada korkucak Çekinecek bir şey olmadığını gözleriyle görüyor. Fakat bir müddet sonra dalgın gözlerden istifade eden hayal tekrar karşısında yer alıyordu. Son bir defa daha kendini toplamış işine sarılmıştı ki... ...karşısına dikilen birkaç Müslümanın bakışlarından pirelendi. ''Ne istiyorsunuz?'' dedi. ''Seni Resulullah Efendimiz istiyor.'' <Gülüyor> Tuhaf şey ne yapacakmış? Hele gidelim orada belli olur. Benim şimdi işim var. Bir boş vaktimde gelmeye çalışırım. Şimdi gitmezsek hiç olmayacak. Kısacası seni almadan gitmek üzere gelmedik. İsteksiz hatta isyankâr bir halde kalktı Yahudi. Gelenlerin kendini almadan geri dönmeyeceklerine kanaat getirmiş olmasa yahut onları zor yoluyla başından savabileceğini aklı kesse tereddütsüz bir başka yolu deneyebilirdi. ''Ne çare ki adamlara güç yetiremez, onlarla başa çıkamazdı.'' ''Benim Muhammed'le pek tanışıklığım olmadı. Alışveriş de yapmış değilim.'' gibi birkaç cümle geveledi. nihayet içlerinden biri. ''Bir cariye meselesi varmış.'' dedi. Yahudinin dili damağına yapıştı ve ayakları dolaştı. Kekeler gibi. ''Ne olmuş cariyeye, ne cariyesi?'' dedi. Telaş vardı sesinde, heyecandan dili dolaşacak gibi olmuştu. Dert edinme kendine, gidince öğrenirsin. Artık Yahudi işin ciddiyetini kavramış. dönüş olmayan yola çıktığını fark etmişti. Hiç hesaba katmadığı taraf, bu işin Resulullah'a vahiy yoluyla bildirilmiş olmasıydı. Evet, taş konuşmamış, kimse görmemişti ama üçüncü ihtimal de onun aklının ucundan bile geçmemişti. O zaman daha sabırlı, daha anlayışlı davranmadığı için kendine lanetler yağdırdı. Kaçıp kurtulmayı düşündü, orada yalvarıp canını kurtarma yolunu denemeyi planladı, hafifletici sebepler aradı. Bütün bunlar Yahudinin zihninden bir saniyelik zaman içinde rüzgar hızıyla geçip giden düşüncelerden birkaçıydı. Resulullah'ın huzuruna vardığı zaman, ona cansız yatan bir ceset gösterildi. Ve neden öldürüldüğü soruldu. Yahudi hiç tereddüt etmeden, ben öldürmedim tanımıyorum onu cevabını verdi. Bunu dedi. Ama cesedi görünce renginin sararmasına da engel olamadı. Kendisine cariyeden nasıl ifade alındığı anlatıldı. Ve en sonunda o da tek çıkar yolun, suçu itiraf etmek olduğunu anlamış bulunuyordu. Hüküm aynı cezanın, Kendisine de uygulanmasıydı. Oradan hükmün infaz edileceği yere götürülürken cariyeye son defa baktı. Bu bakış kin, nefret, pişmanlık ve korku doluydu. Koluna girenlerle oradan ayrılırken onu görenler sararmış bir çehre, titreyen bir vücut ve sürüklenen ayakların meydana getirdiği bir canlı cenaze seyrettiklerini söyleyebilirlerdi. Son sözü, zorla baktığı cariyeye, ''Keşke seni hiç tanımamış olsaydım.'' demekten ibaret oldu. Onu götürenler bir müddet sonra cezanın infaz edildiği haberini getirdiler. Aydınlığa Doğru programımızın 81. bölümünü dinlediniz.